hem eşimize hem de neslimize tevhid ehli olmayı nasip etsin. Her türlü kirden, şirkten, küfürden beni buyursun. Kimi yüzlerin ağır kimi yüzlerin kararacağı o günde Allah yüzlerimizi ak olanlardan, ağıranlardan eylesin. Allah Azze ve Celle müminlere karşı kalbimizde kin, gares, buz bırakmasın. Onları rahmetiyle yargılasın. Bugünkü dersimiz yine diğer derslerin devamı niteliğinde. Amel-i Salih'le Amel-i Salih'in arasındaki farkı anlamak dersi. Yani amel nedir? Geçerli amelin, Allah'ın dindeki geçerli amelin hükmü nedir? Bunu anlamaya çalışacağız. Neden Amel-i Salih'le Amel-i Salih dedin?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 Allah size bu ağaca yasakla, yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misiniz? Bir soru soruyor. Şimdi Adem ve Havva'nın aklında o ağaç hiç yok. Bakın, niyet ve kasıt amelde ki bu insanı sorumlu kılıyor. Adem ve Havva düşünüyor böyle. Ademle Havan'ın Havva'nın bir düşüncesi daha vardı. Meleklerin cennetteki yaşantısını görüp özeniyorlardı diyor ayet-i kerime'de.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 yolculukla gidiyor ve öyle işte bir mağaraya gelmişler işte görememişler şöyle etmişler yani bu safsatalar yok yani çok çileli bir yolculukla bugün hani birileri öğleyi Hacı Bayram'da ikindiği Kudüs'te akşamı Medine'de kılıyor ya, öyle değil işte Allah Resulü çileli yolculukla gidiyor o kadar ölüm tehlikesi gündüz gizleniyorsun yukarıda güneş altta çöl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 Müslümanın Müslüman'a tebessümü nedir? Sadaka. Hatta eşinizin ağzına verdiği bir lokma dahi sadakadan ve ibadettir. İbadettendir. Hatta eşinizden yapmış olduğunuz cins münasebet dahi ediyor. Sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, her şey bitti de bu mu kaldı yani? Bu da misal olarak verilir mi? İbadetten olur mu diye sorduğunda.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 Birincisi salih amel yani faydalı, maksada uygun, zararlı ve ifsad edici, borcu olmayan davranışlardır ki İslam'ın yapılmasını emrettiği amellerdir. Ee, İbni Mesut'un da dediği gibi Allah kendisine razı olsun. Söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça, söz doğru niyette geçersizdir bir amel olmadıkça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 Kırk kardeşlerim, Allah'ın bize verdiği fıtri hasretler var. hoş Sevgi var mı bizde? Var. var. Korku? Var. var. İsteme? Var. var. Sığınma? Var. var. Bunu çoğaltabilirsiniz. Gelin bu dördünü bir el var. <gülüyor> Allah bize sevgiyi vermiş mi? Vermiş. vermiş. Sev, sev. Ama beni sever gibi Sevmez, hiçbir şeyi sevme Bak. Kork. Kork, kork ama Benden korkar gibi hiçbir şeyden korkma. İste ama benden ister gibi hiçbir şeyden istema. Sığ ama bana sığınır gibi hiçbir şeye sığınma. Şimdi iman ehliyiz. Gelin bakın bunlarda şirk nasıl gündeme geliyor. Birinciye ne dedik? Sevgi. Allah diyor ki Hazreti Recele Bakara Suresi'nin 165. ayetinde onlar Allah'ı sever gibi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 Salih insanlar, yani hocaları. Onlar ölünce sevgide aşırı giden insanlar ne yapıyor? Onları ilah ediliyor. Putlaştırıyor. Bakın demek ki sevgide ne oluyor? İnsan şirk koşabiliyor. Veyahut e, halk arasından diyeyim, Leyla ile Mecnun ile hanber. Niye derler? Sevgide aşırı gitmiş. Karşıdakini çok sevmiş. Aklını ne yapıyor? veriyor Yani sevgide Allah sevgisini de ne yapıyor? Bastırı veriyor. Veyahut hadis-i şeriflere gidiyorsun. Elbisenin kulu, paranın kulu dünyanın kulu ne yapsın? Kahroşsun. Ayağına diken batsa bulamazsın diyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki kadına aşırı düşkünlük ne yapabiliyor? unutabiliyor paraya, dünyaya. Allah Resulü de ona ne yapıyor? dua ediyor o sevgiler Allah sevgisi ne yapmayacak? Aşmayacak. Veyahut korku. Bir olandan korkacan. Binlercesinden nedir? Değil. Bir olandan korktuğun zaman öbür korkuların ne yapıyor? Gidiyor. Ama şeytan seni açlıkla korkutabilir. İşkenceyle hapisle, rızıklan her şeyle ne yapabiliyor? Korkutabiliyor. Ama sen Allah korkusunu kendine oluşturabilmişsen öbür korkuların hepsi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 proje Yani düşünün. Allah'tan istenilmesi gereken ne yapılıyor? Bir başkalarından. Bu şirktir bakın. Sığınmaya da geldiğimizde bakın çoğunun boynunda cevşen, muska veyahut ahırlarda atmalı. Hayvanların Anladım. boynunda nedir? Mavi boncuklar veyahut arabalara girin şöyle küçük küçük enam diyor. Kur'anları almışlardı, koymuşlardı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 Niye? Çocuğun aklı başında mı? Haç olmuyor. Sen şu Brümedesini çok okumadın mı? Yok. Ey Allah'ın diyor. Çocuğu hedesinden çıkarıyor, elinden kaldırıyor. Bu çocuğa haç var mı diyor? Evet var. Sana da ecdi var diyor. Evet. evet. Nerede bu şahçin şimdi? Deli Akıl Ama deli olursa Biz Müslüman olmak girmeyeceğim tefarattına.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 Kitaplara, kitap kime geldi, Eyvallah. Peygamberlere, sonra bir de hayrın ve şerin Allah'tan olduğuna ve ahirete iman diyor. Bakın bunlar imanın neymiş şartları, esasları. Şimdi hayri ve şerri kaderi. Yani her imanın ayrı bir esası vardır. Meleklere iman diyorsun, meleklerin imanının bir tavsilatı var ki iman derslerinde gördük.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 Cebrail yeşil bir sancak içinde bu duayı ne yapıyor? Yazarak indiriyor ve diyor ki Cibril ey Muhammed haşa işte bunu kim takarsa yanında taşırsa okursa artık buna ne yapmayacak bir şey olmayacak. Uğut diş kliniği derler. Niye? Peygamberin diş kırıldı. Madem şey bir oldu. şey olmayacaktı peygamberin dişleri orada niye kırıldı? Bırakalım biraz ileriye gidelim. Allah kendisine merhamet etsin. Ahirette görüşmemizi nasip etsin. Ebu Anladım. Bekir eceliyle öldü. Anladım. Ömer nasıl öldü? Anladım. E niye cevşen takmadı? Kayıp pedere bakın. Gelelim e, Osman'a. Osman kim? Aslında. Peygamberin damadı. Damat. Nasıl öldü? Şehit oldu. Şehit oldu. Niye takmadı cevşen? Ali kim? Manastan. O da peygamberin damadı. Nasıl öldü? Şehit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 amel Yani zahiren. Kişinin bir niyeti vardır. Bir de nedir? Görünen ameli vardır. Yani bir batinin bir de zahiri halleri vardır. Ama zahiri ameli geçerli kılan nedir? Batındaki niyettir, hasıttır. Zahiren insanı hicret etmiş görürsün. Zahiren cihad etmiş görürsün. Şehit olmuş görürsün. Zahiren hayırsever bir zengindir.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 ee, fakir bir grup geliyor. Yiyecek ekmekleri dahi yok. Sahabeler de kıtlık içinde onlara hiç kimse ikram etmiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz vakti olmayan bir esnada çıkıyor, hayra teşvik edici bir konuşma yapıyor. İniyor, kimse de tık yok. Sahabenin birisi şöyle bakıyor, kutbeyi düşünüyor. Allah Resulü'ne bakıyor, elindeki bastonuyla yere böyle sert sert, anlamsız çizgiler çizdiğini görünce kızdığını anlıyor. Evine gidiyor. Meşin bir torbayı sürüye sürüye getiriyor ve Allah Resulü'nün önüne atıyor. Ey Allah'ın Allah Resulü, bu Allah'ın ve Resulü'nün İnfak ettim diyor. Bunu gören, diğer sahabelerin hepsi eve gidiyor. Neleri varsa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 Sahih Bukhari'ye yapılan bir şerh kitabıdır. Allah kendilerinden razı olsun. Bukhari'yi toplayıp hadisleri bir araya getiren 7563 rivayeti kim? İmam Bukhari. Buna da şu anlaşılır, şuradan da şu geliyor diye bir şerh düşmüş Hacı Aras Bakın ikisinin kitabı da hala okunuyor mu? Okun. Hala onlara ecir var mı? Öyleli adamlar kaç asır geçmiş.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 erkek erke evlenmeyi kadın kadına evlenmeyi Hı, veya bu yeni yani. yok yemiş yani. altılardan bunlar parlamentosunda da o zaman ne yapmış kabul etmiş yani oranın bir toplum yapısının ahlak yapısını düşün buranın nedir bir yapısını düşün yani buradaki kastım şu kişinin kendi iyi dediğiyle kötü dediği ne zaman her zaman değişebilir. İşte iyiye hiçbir zaman insan iyi demeyecek. Ancak o iyi, yani Allah'ın Allah dediği, Allah dediği Allah. iyi, o kötü ise ancak Allah'ın ve sunun kötü demesi olacak. Ha. Yoksa o nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin ne diyor? Eğer sen kendin ona iyi, kendin kötü diyorsan Allah muhafaza bu bir anda da şirkin boyutudur. Çünkü insan artık kendi nefsinden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 koca koca dağları görüyor musun? Hep küçücük taşlardan oluşur diyor. Yani koca bir ömrünüzü düşünün ve 24 saatinizdeki işlediğiniz günahları düşünün ve ömre bir bakın belki de ağır dağını geçiyor Allah affet. İşte bu yönlü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin diyor bir günah işlediğinde sanki dağ üstüne göçecekmiş gibi hisseder eğer facir bir günah işlemişse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 neyi bilandır diyor. Bakın şirki, küçük şirki nasıl tarif ediyor? Kişi diyor namaza durur. Namaz kılarken birinin kendisini güzel. izlediğini görür. Ve namazını güzelleştirir. Yani ne no kadar güzel kılıyor, ne no kadar takvalı kılıyor güzel. desinler. İşte bu küçük şirkettir. Ve kap karanlık bir gecede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 Namazdasın. O an şeytanın vesvesesiyle ya ne kadar güzel kılıyor diye ne yaparsın? Bir şeye düşebilirsin. Ya yani amel işlerken düşebilir. Veya ameli de işledin. Böyle bir şey yok. Oturuyorsun. Ya ben işte hacca gittim. Şunu yaptım. Bunu yap öğrenmek kastıyla. Yani. Yani. Bir şey için değil. Yani ne haç çıktı aklından bilmiyor musun?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 amel nedir? Salih değil. bir ameldir. Birisi geliyor diyor ki ya ben böyle namaz kılıyorum. Öbürü diyor ki ben böyle. oldum mu olmadı? Bana niye soruyor? Darimi'de bir rivayet okumuştum. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyuyor. Başına iki melek geliyor. Yani konuşma var işte. Okudunuz mu? Bu diyor işte 50 kişiyle tartısı ağır gelirdi. İşte yüz kişiyle tartısı ağır gelirdi. Böyle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 Allah subhanehu ve teala hepimizi, bizi ve neslimizi salih amel işleyenlerden eylesin. Amin. Ameli salih olanlardan eylesin. Allah azze ve celle amelleri boşa çıkan, yüzüne atılanlardan bizleri eylemesin. Amin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Şöden la ilahe illa ente estağfurke ve Allah razı